Продолжение следует... ولم يتبعه على دينه onun dinine şunlardan başkası iktibar etmedi il Abu Bakr as-Siddiq Abu Bakr as-Siddiq ve Bilal ve Bilal ve evlû beyti sallallahu aleyhi ve sellem ve sallallahu aleyhi ve sellem'in ev ahali en halkı Hadice'u ve evlâdühâ şey annemit Hadice binti Kuwaylid ve onun Wahai Ulaah Zaid bin Haritha, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dari azab Rasul. Zaid bin Haritha, dan Ali radhiyallahu anhu. Yeruzu dari utara ke selatan, Ibrahimin milletinden berpaling. Kirkiyikabatim mereka. Allah da onlara Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengutus Ona düşmanlık etkiler. İşin başında ona sadece burada ismi geçen birçok kişi şey iman ediyor. Hakkı Bekir Kıstik, Bilal, Eşi Hatice, Zeyn bin i Buna Harika bin Ali Talib i, -i radıyallahu anh. Bundan sonra Muellih radıyallahu anh, Risale'nin başlığında ismi geçen kıstayı kaydediyor. muslim Rahimahullah sahiminde kalıyor. an Amr ibn Abd al-Sulami radhiyallahu anhu Amr ibn Abd al-Sulami radhiyallahu anhu şöyle dedi. adamların sapıklık üzerinde olduğunu ben İnsanların sapıklık üzerinde olduğuna kanaat getiririm. Sen cahiliyeyken insanlar dalalete üzerinde, sapıklık üzerinde böyle kanaat getirdim. Ve enhum insanlar hiçbir şey üzerinde değiller. Bunların üzerinde oldukları yok, üzerinde gittikleri din hiçbir şey. Bu kanaat benim cahiliyemdi. Ohun ya'budun el-autsan. Onlar putlara Yani onlar kutlara taparlarken bu kutlara tapma dini üzerinde onların sapıklıkta olduğunu zaten diyordunuz. ne olduğunu daha bilmiyor. Bir arıyor. O yüzden soruşturuyoruz. Mekke'de bir adam çıktığını duymuş. Hemen dayanamayıp Yine yine dinmiş mektebeci. Bak kadimtu ve ona geldi. Seyyidina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müstekfi. Eğer bak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ciddi saklı durur kominden gizleniyor, saklanıyor. Açık açık, alenidir daveti yok. Müstakbel gizli şekilde. "Cua aleyhi kavmuhu." Ve kavmi ona karşı çok cüretli davranıyordu. Çok cüretli davrandı. Yani ona azap ederek, hakaret ederek, onun hakkında söylenerek çıkarak, ona karşı haddi aşarak saygısızca davranıyor. Size bir <gülüyor> tanım var örneğin bir yolunu buldum. Hatta Cakar Sualeyi hibi Mekke. Sonra Mekke'de onunla buluştum. Onun yanına girdim. Bir yolunu buldum. Ve onun yanına girdim. Bakın Sıla bu. Ona dedim ki, bu Nebi nedir? Kale, dedi ki Erseleni Allah Beni Allah gönder Şimdi gelmiş adam Haberleri veren birisi Ona diyor ki sen nedir? Ben diyor peygamberim Diyor ki peygamber nedir? Beni diyor Allah gönderdi Fekultu <gülüyor> Bi eyyi şeyin Erselenke Allah seni Allah seni ne ile gönderdi? hangi mihme ile hangi vazife ile hangi gaye ile hangi amaca gönderdin bir ay şeyin arselen. Allah seni neyle ile gönderdin dedi ki sam selani bisfalatil arham cuma yrahibi ile günder o ketril ausan bi kutlukma ile göndersin ve en yuqadallah la yushrak bihi şeyun ve Allah sevdiği decis Ve hiçbir şey ona ortak edilmesin diye. Göndersin. Allah seni neyle gönderdin? Diyor ki Allah beni Sıvayrahim ile gönderdin. Sıvayrahim yatmayla. Ve putları kırmayla. Ve sadece Allah'a ibadet edesin, Allah birlenilsin. Ve ona hiçbir şey ortak koşulmasın diye gönderdin. Fakultu lehu ona dedim ki Avru bin Abete ve men ne'ake alâ hâdâ Bu işte benimle beraber kim var? yanında kimler var? Yani sana, sana bu davetinde kimler icabet ettiler? Gâle dedi ki, sorrun ve abd. Bir hür var, bir de köle. Dedi ki, yanında bir hür var, bir de köle. Yani beni Allah gönderdi diyorsun. Allah seni seçti gönderdi, yeryüzü halkına. Beni bir vazifeyle gönderdi ve kavminden sana icabet eden bir kul bir de Yani bir köle bir zehir. Kale diyor ki, وَمَعَهُ يَوْنَ اِنِذْ Ebu Bekir ve Bilal. O yürusun onun yanında, مِنْ مَنْ اَرْمَنَ مَعَهُ Onunla iman edenler arasında, Ebu Bekir ve Bilal var. İşte köle, Bilal. Türk'im, türde Ebu Bekir. Bir köle, bir zehir var. Sokultu, Dedim ki, اِنِّي مُتَّبِعُمِ um. Ben sana tabi Malah, tabi oluyor. Sallallahu dedi ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem, İnneke la sen buginda." Bukan buat hari ini. Buginda, buat hari ini. Bukan buat hari ini. Bukan buat hari ini. Buginda, buat hari ini. Buginda, buat hari ini. Buginda, buat hari ini. Buginda, buat hari ini. Buginda, buat hari ları Aramızda bitenleri görmüyorum. Benim halimi ve onların halini görmüyorum. Sen bugün bu dini zaretlemeye, buna tabi olmaya gücün yetmez. O lakin rücu Ancak sen ahline dön. Ailenin yanına, kabiline dön. Fe iza sana itibi kad Benim galik olduğumu gördüğün zaman, duyduğunuz zaman ismimin zahir olduğunu, düşmanlarıma galibe kaldığımı ettiğin zaman, bana o zaman. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Şimdi evine dön. Benim galip olduğumu duyduğum zaman, benim zuhur ettiğimi, ortaya çıktığımı, düşmanlarıma galip ettiğimi duyduğum zaman, ise işte o zaman bana gel. Bunlar Nebî sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden. Zira o sallallahu aleyhi ve sellem, yani adama Sübhanallah. Yani insanı gülerler değil mi? Ben Allah gönderdi diyorsun. Kim Peki yanında kim var? Bir örgül kişi, bir de köle var. Sonra diyorsun ki ben galip olduğum zaman yanıma geliyor. Yani bu kadar da eminim galip olacağım. Bu Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Peygamberliğinin mucizelerinden bir tanesi. Diyor şimdi evine git. Benim galip olduğumu işittiği zaman bana gel. Hala diyor ki Amr radıyallahu anh Fedeheptu ilâ ehli Aileme geri dön.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 Medina yang ditanam insanara, soal melayan, Hatta khabar negarum min ahliyak min ahli al-Madinah. Kemudian, tadi, yesrikkan, yesrik Medina nama diri kita,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 أنا المديني فدخلت عليه نبي الله عليه وسلم يا مراجب فقلت يا رسول الله أتعريفني؟ فقلت يا الله فقلت يا صلى الله عليه وسلم قال نعم أنت الذي لطيتني بمكتة مكتة قاتلتني في شيء قال قلت بلا فقلت يا نبي الله أي الله سيغنبلي؟ وَعَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ Allah Allah'ın sana öğrettiği şeylerden bana da öğretti. وَاَجْهَلُهُ Allah'ın sana öğrettiği, benim bilmediğim, benim de cahil olduğum o şeyleri bana da öğrettiği وَزَكَرُ الْحَلِيُ Ve bunun arkasından hadisin diğer kısmını aktardı, anlattı. Amr ibn-i'abeta. Hadisin diğer kısmında namaz, namaz ile, namazın vakitleri ile, şerah vakitleri ile alakalı uzunca bir mesele var. işte bu okuduğumuz. Hanbeli İmame Abdullah al Han'ın ikramı bir metin. İmam rahimehullah'ın bu kısası. El-mufide'l-mustafid <gülüyor> fi hükm-i tarik-i tevhid böyle bir talep var. Onun başında diyor ki ve bunun katından bu kıssadan doğruları ibretlerin çıkarılması gerektiğini söylüyor. Başka bir yerde müstakil olarak şöyle bir sayfa daha. Hanbeli ibn Ahmet'te kıssasındaki faydeler diye böyle bir bir konular, üç paket herhangi bir garanti tutuyor. Birbirlerine yakın benzer şeyler. Oradaki açıklamalar, sözün tarafta kısaca değinilen faydaların açıklamaları gibi. Biz de bunları tertip ettik inşallah. Buradan sonra okuyacağımız kısım işte bu önelidir. Bu sözlerinden tertip ettik biz. Diyor ki müallif rahimehullah. "Sahala sıygatu budu'l İslam." İşte bu okuduğumuz, bu dinlediğimiz İslam'ın İslam'ın hikayesinin ilk başlama anı. İlk başlama sıyrısı böyle olur. İslam böyle başlar. Ve adâvetul khâfi vel amilehu. Ve İslam'a veya Nebi sallallahu aleyhi ve selleme umumi veya hususi özel veya genel düşmanlığın başladığı işte bu. Ve kavnuhu fi gayetil hurda. Ve o zaman, işin başındayken İslam'ın davetin başındayken bunun garipliğin, gurbetliğin sonu, hüsbetinde, son, son merhalesinde olmasının da bir göstergeleridir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a davete böyle başladı. İnsanların ona düşmanlığı böyle başladı ve o gün böyle bir gurbet, böyle bir gariplik içerisindeydiler. Tumma kattaha al-mustafa sallallahu aleyhi ve sellem annahu Sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle söyledi de sahih olarak kabit olmuş. Bedâ'u'l-İslâmu garîban ve seya'ûdu garîban kemâ bedâ. İslam garip olarak başladı ve İslam yine başladığı gibi garip olarak tanışacak. O gün işte bak. O gün İslam'ın başladığı 30'lu umumî adâvetin düşmanlığının başladığı o günkü gebeye bak. Allah'ın peygamberlerinin yanında bir ruh Bir de affol. Diğer yüce ahalifi tamamıyla onların düşmanı olur. Bir, bir köle ve bir de özgür ol. Diyor ki müellis, bununla beraber şunu unutma. İslam o gün garip başladı. Bak gördük burada garip başladığını. İslam o gün başladığı gibi garip olarak yazılır. Temen teemmele hada. Kim bunu teemmel eder? Bunu düşünür. Ve sahimehu. Ve iyice anlar bellerse. Yani Rebikallahu Aleyhi ve Sellem'in davetin başındaki bu hadis. Sonra İslam'ın garip başlayıp başladığı gibi garip garip geri dönecek sözünü birisi bunları -te iyi teemmüleler iyi anlatır mı -e derse Zâlet anhu şubuhâs şeyâsînir -in. Artık insanlardan olan şeytanların, inti şeytanların ortaya attığı şüpheler bu, bu kimsenin zihninde, bunun kalbinden, kafasından sizin nitrari olur. İslam'ın başladığı bir garipliği gördüysen. İslam'ın aynı o başında bir gariplik gibi tekrar garip olarak söyleneceğini gördüysen insi şeytanlar ortaya atıp şüpheleri şüpheler yayılır bu gider. Ellezine yedribun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar o insi şeytanlar öğrenir ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inanan Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme inananlara saldırıyor üzerlerine yükleniyorlar. Bir hayin, şeytani varlıklar. Şeytanın atlı ve gayya, binekli ve bineksiz askerleri. Şeytanın binekli ve bineksiz süvarileriyle ve piyadeleriyle. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iman edenlerin üzerine çullanıyorlar, üzerlerine saldırıyorlar. Bu şüpheyi Şimdi onu denk bu şüpheyi Eğer bu materyal nasıl gidiverebiliriz? Dan bagaimana tergalibnya dan bagaimana tergalibnya, ini adalah satu syubh yang paling besar. Insya Allah zahir. Kalau yang bertanya tentang kewajipan, tentang kewajipan, tentang kewajipan, tentang kewajipan, tentang kewajipan, tentang kewajipan, tentang kewajipan, tentang kewajipan, tentang kewajipan, tentang kewajipan, tentang kewajipan, tentang kewajipan, tentang kewajipan, tentang Bu tentang kewajipan, ve ibretleri, tentang kewajipan, tentang kendisinin iyiliğini isteyin, kendisine nasıh olan Emin, bu hadisten aileleri ve ibadetleri iyi bir insanla mübareksin. Zira, peynnallah Subhanahu wa Taala, Allah Subhanahu wa Taala, ykusu' علينا akbar al-abiya yu'atman bizler, Peygamberlerin ve onlara tabi olanların kıstama. ibra. Sonradan gelen, müteakhir olan müminlerine olsun diye ibret olsun. Allah beba ve ve teala bu kıssaları bir zamanda olsun diye anlatmıyor. Hikaye olsun diye anlatmıyor. Böyle neslemini terbih edelim. Yani ağır konular okuyoruz ayetlerde. Aralarımızda böyle kıssalar olsun ki. Böyle değil. Bu kıssaların her birisinde faizeler ve ibretler var. Sonradan gelen müminler bunlardan ibret olsunlar. Ve yakite hâlehu bi hâlihim. Ne yapsın diye, onların haliyle kendi haliyle kıyas etsiniz. Onların davetlerinden ibret alsin, onların müjdelerinden ibret alsin ve onların halleriyle kendi haliyle muhayedet etsin. Wakat takasat kufar, walim alibin. Sonra Allah mino ve kabillerin savağını da bize anlatıyor. Neden? Li tujidan adamen tazad bu küfürle ve nifakla onların istediği bu işlerle terefsiz eden, bunlara bulacağım. Bunları idra eden kişilerden de kaçınılsın. Yani Rabbimiz tabi hareketlerlerinin Kur'an'da zikrettiği bu kıssalar, peygamberlerin kıssaları, onların etbağının kıssaları, onların düşmanlarının kıssaları, bunlar mücarid kıssalar hikayeler değil. Bunlardan bizim ibretler, hikmetler hikması istatı Amr ibn 'Abasa min al-kawā'id. Amr ibn 'Abasa kitabında yukarıda geçtiği Amr ibn 'Abasa kitabında olan faydeleri bundan çıkarılacak faydeleri şöyle sıralayabiliriz. el ula el ula birinci fayda. Kawnu şirki yurâsuku buhu bil Şirkin, şirkin oluşu, şirkin kamil oluşu kötü bir şey oluşu fıtratlar ile bilinebilen bir şeydir. İnsan fıtri olarak fıtraten, çirkin, şirkin, çirkin, kötü, kabin bir şey olduğunu bilebilir. Hatta bu fıtratla bilebilir değil, fıtratla bilinir. Bozulmamış fıtratla, kirlenmemiş fıtratla, çirkin, çirkin bir şey olduğunu anlarlarla edilir. Likavni'nin bu sözü, Amr ibn-i Abbasen'in şu sözünden istimad etmiş. Diyor ki, ''Undu rabun nuna tereysu ala şey'' Ben, insanlar hiçbir şey üzerinde değiller. Üzerinde oldukları yol hiçbir şey değildir diye kanaat getirmiştir. ''Ohum ya'budun elavsen'' Onlar, putları taparlar. Amr ibn Abete'ye bir haber mi geldi? Allah bir eltimi gönderdi? O şirkin, kökü bir şey olduğunu, insanların dalaleti olduğunu, insanların üzerinde olduğu dinin boş ve hiçbir şey olduğunu neyle bildi? Ketokat ile. Öyle teşrikin bağıl oluşu. Çirkin, şirk, şirkin çirkin oluşu ve tahallüle dönüşü Sokrat ile bilinirmiş. Zira Allah Teala ve Teala Efendimiz sallallahu aleyhi aktardığı bir kutsi hadis Buyuruyor diyor ki: "İnni halaqtu ibadi hunafa kullah." Ben kullarımın tamamını hanifler olarak yapıyorum. Allah tevrat bizleri hanifler olarak yarattı. Yani bizim yaradılışımızda, aklımızda, fikrimizde olan şey hanifliktir, yani sevgi denir. İnsanlar da yeryüzü haklarında hakkı olan şey sevgi üzerine de olmaları. Allah onları sevgi üzerine hanif olarak yarattı. şirk insanlara para geldi, sonra zamanlar şirkte bulabilirler, sonra da şirkte bulabilirler. Yoksa bazılarının dediği gibi insan da aklımaş değildir de Allah daha O zaman Allah'ın peygamberleri, hayır öyle değil. İnni halaktu ribadiz hunatâ etullâh Ben kullarımın tamamını hanifler olarak yarattım. Ve innehu etethumuşşeyatînü fe citalethum an dini Sonra onlara şeytanlar geldi de onları bu dinlerinden taptırdım. Onları bu haniflikten taptırdım. Onlara kendilerine bir şey indirmediğim halde, hakkında bir delil indirmediğim halde Bana ortaklar koşmayı emretin. Yani sevhi, yani hanipli, Allah Teala ve teala'yı ihlat ile birlemek ibadetse bu fıtratın dinidir. Şirk sonradan gelmiş yeryüzüne. Şeytan, daha sonra insanları gelip şirkle kandırmış onlara Allah Teala ve teala'ya eşler koşmaya, ortaklar koşmaya teşvik etmiş onlara bunu emret. Bu birinci sayı. Şirk, çirkin çirkinliği Onun kötülüğü ve kâbi oluşu fıtrat ile bilinemir. Ancak onun fıtrat ile bilinmesi demek değil. Fıtrat ile bilinmesi halinde dahi Allah Teala'dan hala uyarıcılar göndermeden, belirler göndermeden şirk ona kimse. Onun fıtratla bilse bile çirkin oldu, onlar azad edecek değil. Çünkü bir şeyin kötü oldu, çirkin oldu veya iyi oldu, fıtratla bilinebilir. Akılla bilinebilir. Ama bu bilmenin ötesinde herhangi bir ceza ve ikap tersebet. İnsan çirkin çirkin olduğunu bile, küfrün şirkin çirkin olduğunu bilebilir. Kendisine bin olursa onun şeriatına bir kimse zina'nın çirkin olduğunu bilebilir. Ama kendisine uyarıcı esiler gönderilmeye sürecek bundan dolayı azap ederiz. Zira Allah Teala ve Kebrakena onu ova diye bu. Kunna fazibina hatta nabad عليها تلك الفقيه اجتهدوا على طلب العلم فكل طالب علم يريد علم طلب العلم يريد علمنا غرسوا مثلهنا يريد طلب العلم في الانسان بىر غرس بىر قاييتني olmasıyla لانه سبب للخير زيرا الى kadra olacak bütün hayırların öncesinde mutlaka ilim var. Bütün sergin, bütün yanlışlığın, dalaletin öncesinde mutlaka cehalet var. İnsanın ilim talebesine, ilim talebeliğine hırslı olması. Zira bu hırs bütün hayırların sebebi değil. Diyor ki İlhan fihi min mefihimine li'tiba Bu faydeden, bu faydeden elde edeceğimiz ikretler söyledi. cahiliye medevidi. Radiyallahu anh. Öyle di değil mi? Cahiliye medevidi. Dinle alakalı konuşuyoruz. Dinden bahsediyoruz. Din hususunda bir şeyler söylüyoruz diye kendine söylenir Hem de öyle şeyler söylüyormuş ki. Bime yuhalifun nase. İnsanlara muhalefet eren şey. İnsanların üzerinde olduğu dine muhalefet eden şeyler söylüyor. Dinle alakalı. Kendisi de fıtratıyla bildiği ya, insanların da dalalepte olduğunu. Mekse'de bir adam çıkmış. Dinle alakalı şeyler söylüyormuş. Bunu duyar dui mazna yapsu lem yapsu bir. Kata sabda deme, sabda deme. Hatta waki darafilatuhu takdima علي yapsu. Hmendalwal binain binarak. Omek. Mana yang ditunjukkan adam tadi? Ilmu orang hirzli. Isteri. Isteri. Isteri. Isteri. Isteri. Isteri. Isteri. Isteri. Isteri. Isteri. Isteri. Isteri. Isteri. Isteri. Isteri. Isteri. Isteri. Isteri. Isteri. Isteri. Isteri. Bagaimana belasungguhnya bertercakamnya? Bagaimana belasungguhnya dilaksanakannya sendiri? Tapi anda elde Segera kendisi dan pergi. Siapa? Saya. Saya telah mengetahui dan mengetahui apa yang ada dalam diri Nabi. Saya telah mendengar dari Nabi. Saya telah mendengar dari Nabi. Saya telah mendengar dari Nabi. Saya telah mendengar dari Nabi. Saya telah mendengar Kim var senin yanında? Tamam, ben Nabi. Saya Birkaç mendengar birkaç Nabi. Allah subhanahu wa Taala onun göğsünü açtı. Onun nadetli şeyin hak ve hidayet olduğunu bilmiyor, anladı. Ne ile? لِمَا تِي قَلْبِن۪ي مِنْ مُحَبَّتِ الْد۪ينِ وَقَيْتِ Kalbinde dine ve hayra olan muhabbetten dolayı. Kalbinde dine ve hayra bir muhabbet var. Bunları öğrenmeye bir hırt var. Böyle olduğu için bunu duyurken sabredemedi. Hemen Bidey'e gitti, Mekke'ye geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem batıtı kaç şey söyledi? Allah Sallallahu Wa Ta'ala onu bu hayran uvasat. Neyden dolayı? Kalbindeki bu hızdan dolayı, kalbindeki bu hayır muhabbetinden dolayı. Iyiliği araması, hakkı araması, hakkı istemesi bununla dolayı. Ve hada usbirabihi kavlum Teala. Dikkat et. Allah Sallallahu Wa Ta'ala'nın şu kavli de, işte bununla şöyle Dinim hayırım. Eğer Allah onlarda bir hayır bilseydi, ey, diyor ki mürid. Yani Allah onlarda bir hayır bilseydi, yani hırsan ala taallum etti. Yani Allah onlarda dini öğrenmeye karşı bir hırs, bir gayret olduğunu bilseydi, Allah diyor ki la eshmahum. Onlara eşittirirdi. İmam vahiyim Allah diyor ki, ey onlara eşittirdi. Yani la eshmahum. olsaydı Allah onlarda dine karşı, hayıra karşı bir hırs gayret olduğunu bilseydi onlara işittirirdi. Tekrar diyorum ayet çok önemli. وَلَا عَلِمَ Allahu fihim حَيْرًا Eğer Allah onlarda bir hayır bilseydi, hayır derken şey şimdi bu tespit etmiş, hayır bilseydi yani Yani ben sana onları ne yapardım? Onlara takmectir. Fehala يدل. Bu da devam eder ki diyor. Bu da devam eder ki ala en adana fehmi. En büyük insanı yolda. Bugün insanların birçoğundaki anlayış doğru anlayamama, kavrayamama, hakikati öğrenemene evet. aclun minhu subhanehu Allah Subhanahu ve tealadan bir adalet. Şimdi yukarıdaki delaleti istimbahtanmadı diyor ki bugün insanların birçoğunda dini anlamama, hakkı anlamama, sevgidi anlamama, sünneti anlamama, bu konudaki delilleri bile gördüğü halde kendine söylendiği halde bunları idrak edememe, vehmedememe Nas? Allah Taala dan bertakdir. bir Nazzar Allah'ın bertakdir. Nas? Lma yang mengenali tulubin. Allah Taala dan beliau tahu ke orang yang kafir. Nafas? Minat ilmu. Allah Taala dan beliau tahu. Dini belajar. Dini belajar. Dini belajar. Dini belajar. Dini belajar. Dini belajar. Dini belajar. Dini belajar. Dini belajar. Dini belajar. Dini belajar. Dini belajar. Dini belajar. Dini belajar. Dini belajar. Dini belajar. Dini belajar. Dini Allah juga tidak tahu. Jadi, apa yang mereka katakan? Mereka katakan, "Mereka tidak tahu." Jadi, apa yang mereka katakan? Mereka katakan, "Mereka tidak tahu." Jadi, apa yang mereka katakan? Mereka katakan, "Mereka tidak tahu." Jadi, apa onlara mereka katakan? Mereka katakan, "Mereka tidak tahu." Jadi, apa yang mereka katakan? Mereka katakan, İnsanlıkta en büyük etkenlerden birisi şudur. Li yakun el insanu min şerrit tav. İnsanın, insanın hayvanların en şerlileri ayakları üzerinde gezen canlıların en şerlileri olmasının sebeplerinden bir tanesi şudur. Bu ortaya çıkmış olur. Bu adamul hırsı ala taallum el din. öğrenmeye karşı bir hırsın olmaması dini öğrenmeye karşı bir gayretin olmaması, İşte insanı hayvandan aşağı yakan budur. İşte insan bununla şerrat devâb olur. Devâb hayvanlardır. İki ay ay ayakkabı hocalarına giden hayvanlardır. Bu ayetin, bu ayetin başında, şunardaki ayetin başında böyle bir şey var, ondan dolayı böyle. Bu ayetin başı şöyle, diyor ki Allah s.B. İnne şerrat devâb bi'indallâhi Allah katında mahlukatın, hayvanların en şerrileri ki ne la akletmeyen gözleri görmeyen ve e, e, gözleri görmeyen kulakları işitmeyen ve akletmeyen kimseler Allah katında insanların eee e, hayvanların en terbileri yapan şey. Yani canlılar arasında Ne terbileri yapan şey nedir? Dini öğrenmeye karşı olan gayretsiz. فَاِذَا كَانَ هَذَا الْجَاهِلِينَ Eğer bu cahili, bu cahiliyede yaşayan bu adam يَقْلُوْ هَذَا الْجَاهِلِينَ Böyle bir taleb içerisindeyiz. Böyle bir ilim talebi içerisindeyiz. Dini hayır talep ediyoruz. فَمَا <gülüyor> عُدْرُ مَنِ kimsenin özülü olabilir mi? Şunu iddia eden kimsenin ne özülü olur? Ne iddia ediyor? İttiba'a l-enbiya'i Peygamberlere, nebilere, kendisine gönderen elçiye İttiba'a seni iddia eden. Ve belabahu anhumna belabahu Ve o peygamberin davetinden kendisine ulaşan şeylerin ulaştığı Peygamber İttiba'a seni söylüyor. Sonra da peygamberin davetinden kendisine bir sürü şey ulaştığı Ve عنده men يعرض عليه التعليق. Ve yanına ona öğretmeyi arz eden. Ona öğretmeyi teklif eden. Gel sana bak dinini anlatayım. Peygamberimiz sana öğretdiği şeyleri anlatayım diye bunu teklif eden biri de oldu hani. Ve la yerta'u <gülüyor> fi zalika ra'san. Bu lafretini kaldırmayan. Bunu umursamayan. Bundan dolayı kılığını kıpırdatmıyor bizim benim. Dini anlamamakta bir özür olur olabilir. olabilir mi? Olabilir mi? Olabilir İşte bu cahiliya kendiliğinden dine olan, hayra olan hırsından dolayı hilit nekçeye geldiğinde bunun arası oldu bu. O böyle yapmışken, Müslüman olduğunu iddia eden, kitaba sünnete uyduğunu iddia eden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mesajını duyan, ona gel sana dini öğretelim, gel sana dini anlatalım diye birilerinin ona dini öğretmeyi teklif ettiği halde kılını bile kıpırdatmaya, Hiç umursamayan, bu kimsenin dinini anlamakta bir özür olabilir mi? Hayır olmaz. Zira ne? Onun dini öğrenmeye karşı bir hırsı yok. Eğer olsaydı Allah ona sefmet verir. Sonunda فَاِلْحَبَرَ الْاِسْتَمَعَ Diyelim geldi. Diyelim dinledi. Diyelim geldi, diyelim anlattıklarımızı dinledi. فَكَّمَا <gülüyor> قَالَ تَعَالَى Allah Teala'nın şöyle buyurduğu kimteler gibiyse, مَا يَحْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِمْ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْتَسِمْ Rab'lerinden kendilerine her bir yeni uyarık, her bir yeni hatırlatma, her bir yeni ayet geldiğinde إِلَّتْ تَمَعُوهُ وَهُمْ يَرْعَبُونَ Oynayarak, eğlenerek onu dinlendir. لَهِيَةً خُلُوبُهُ Kalplerin eğlence halinde, kalplerde boş. Kalplerde lehriyle, oyun ile, eğlence ile boş. Yani gelse, dinlese bile, sana bir şey anlatırken dinlese bile Allah Teala'nın Bu ayette buyurduğu bu vatıf var. Oyunla oynayarak bile Bunu bir eğlenme, o eğlenme seyri sayar. Lahiyeten kulübünün kalplerinde de lehvi Böyle bir kimsenin dini anlamamada, sevgidi anlamamada bir ödül olmuş. Kendisine peygamberler gelmiş. O peygamberlerin mesajı kendisine ulaşmış. İnsanlara sevgide almakla <gülüyor> çalışıyorlar, sevgide davet ediyorlar. Gel burada sevgide dersi var diye diyorlar. Al kitapta tehlil anlatılmış, öyle diyorlar. O bununla alakalı kalır. Kılını kıpırdatmıyor, umursamıyor. Dinmese bile ayıp olmasın diye geldiği zaman oyunla, eğlenceyle, kalbi boş olarak dinliyor. Böyle bir kimseye Allah subhanahu ve taala bu dini sevmettir. Böyleleri böyle çok görüyoruz. Subhanallah. Yani adam cindan olarak, cindan ben de diyoruz. Basıl dinin peşinden gitmiş. O basıl dinin basıl dinin amellerini de. Kendi içindeki ibadet ritüellerini de yerine getiriyor. Yani böyleyle çok karşılaşıyoruz. Çok karşılaşıyoruz. Alana bir mecliste bir saat, iki saat içerisinde Allah'ın ayetleriyle, Peygamber'in sözleriyle, sünnetleriyle, apotif, ili yaptığınız hakirlerle, onun inandığı dini, peşinden gittiği dini ve inandığı, kalbindeki itikadı, bunların batıl olduğunu, yanlış olduğunu, davrat olduğunu ispat ediyorsunuz. Veya en azından, ben de indiğimize ispat ama en azından onu şüpheye bitiriyorsunuz. Sonra bir de bakıyorsunuz ki adam hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam et. Hiçbir şey olmamış gibi. Evet kendi dinde çok komik insan değil mi? İkna olmadığından bu kadar ikna olmadın. Şübeye de mi düşmedin? Yani bu ayetlere en azından derçi gönderdiğini bilmemiz. Yani bize vaktimiz Seba Rekme Teala'nın haberler verdi. Sema'nın haberleri ona iniyordu. Biz hakkı hakikati bulmak için sapıklıktan şirkten kurtulmak için kendi yani kendimizi akıl yolarak veya fareler gibi deneme yanılma yöntemiyle bir şeyleri bulmaya çalışmak zorunda değil. Biz hakkı hidayeti, erdemdiliği, üstünlüğü bulmak için müşrik, kutperest Farklı becerilerin, akliyetlerin, ahlak bilincinin örneklerine ihtiyacımız yok. Zira Allah bize bir elçi gönderdi. Bize bir da geldi. Ne bile yap ne yapın, ne yapmamanız gerektiğini, Rabbimizin neler arzu doldurduğunu bize öğretti. Neyin hayır, neyin zer olduğunu bize öğretti. Neyin erdem olduğu, üstünlük olduğu, neyin rezillik, cahillik olduğu bunları bize öğretti. Biz bunları öğrenmek için başka bir kaynağa ihtiyacımız kendisinden söylemez. Sema'nın haberleriyle bunları yaparsın. eğer bu meseleyi kavrarsak bundan sonraki de bize kolay gelsin. Dinin, ilimlerin aslı usulü işte buluruz. Allah bize bir Resul gönderdi, gönderdi. Bize uyarıcı olarak gelsin. uyarıcı olarak yazdı. Bu öyle bir şey ki Allah teala Mül suresinde cehennem ehlini sehenneme atılacağını haber verirken öyledir ki haber veriyor ki bize. Diyor ki Rabbu Kullemâ gulkiyetiha savcun O cehenneme her bir yeni grup her bir yeni topluluk atıldığında Cehenneme her bir grup atıldığında Kullemâ gulkiyetiha savcun Se'alahum ta khazanatuhar O cehennemini beklenen sorarlar derler ki Elemiyettikum nezi Size bir uyarı gelmedi. Yani ben bunu şöyle istirafatik ediverekten bunu ta -ta -ta -ta -ta takip ediyorlar. Yani size bir ayeti gelmedi. Size bir ayeti gelmedi de siz bu azamı hak ettiniz. Yani demek ki haberiniz yoktu ki. Allah'ın deneyenlerinden neye... Demek ki de haberiniz yoktu ki bunu hak ettiniz. Yoksa bir ayeti geldi, size bunu haber verdi, siz de ona iman ettiniz veya teklif ettiniz ve bu ateş, bu azası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 O'nun tidak menyalahkan ki Alamnya hendakkan Rasul menghantar kepada kalian. Allah mengutus kepada kalian ayat-ayat-Nya. Dia mengutus kepada kalian ayat-ayat-Nya. Dia mengutus Sizi bugünden dolayı, ayat bugün dolayı sizi uyaran, kepada eden bir peygamber gelmedi. Dia mengutus kepada kalian Kapısına kadar gelmişler, Dia mengutus kepada kalian ayat-ayat-Nya. Dia Bize Rabbinizin ayetlerini okuyan, kendi aramızda, size bugün de tehdit eden, bugün haber veren bir elçi gelmedin. Geldi. Elçiler de geldiler. Bazımız onlara iman ettik, bazımız onlara kürt ettik. Onlara iman edenlerimiz bile, Allah, onların haber verdiği bu günle alakalı, onların haber verdiği bu adatla alakalı, Hala bir Yani bu mesele, mesele vermezsin. Bütün ilim vermezsin. Allah sebeleke ve seala bize alır. O elkiye uyan Elçinin emirlerini yerine geçiren kimse Kurtulur Ve Allah sebeleke ve seala'nın nimetiyle Onun ihsanıyla nimetiyle Elçinin getirdiklerini kabul etmeyen veya, veya ona karşı gelen kimse de Allah sebeleke ve seala'nın foto tak ada insyaallah